26. Numaralı konu, Umeyr bin Vehbe el daveti ve Müslüman olması Umeyr bin Vehbin saffan bin Ümeyi ile olan hadisesi, evet, Umeyr bin Vehbe el Bedir hadisesinden az bir zaman sonra Safvan bin Ümeyi'nin hicrinde, yani Kabe'de ona tahsis edilmiş olan yerde oturuyorlardı, Umeyr, Kureyş'in şeytanlarından birisi olup Hazreti Peygamber ile eşhabına eziyet edenlerdendi, Hz. Peygamber Mekke'deyken onun elinden az çekmemişti, oğlu Vehbe ise Bedir'de esir alınanlar arasındaydı, Umeyr, leşleri kuyuya atılan Mekke ölülerinden ve Bedir'de aldıkları yaralardan bahsetti, saffanın da olsun, bu olanlardan sonra artık yaşamanın bir tadı yoktur, dedi, Umeyr, doğru söyledin, eğer boynumda, veremediğim bir borç ve benden sonra helak olacaklarından korktuğum bir ailem olmasaydı, Muhammed'i öldürmek için derhal biner giderdim, çünkü benim onlara gitmemin bir nedeni de vardır, oğlum onların elinde esirdir, dedi, Saffan bin Ümey'e bu konuşmayı fırsat bilerek Ümeyre şöyle dedi, borcun benim boynuma olsun, ben onu öderim, senin çocukların da benim çocuklarımla beraber olsun, hayatta oldukları müddetçe onlara ben bakarım, bana genişlik veren hiçbir şeyi de onlardan esirgemem, Ümeyre halde bu durumu bir sır olarak sakla, dedi, Saffan da olur, dedi, sonra Ümeyre emretti, kılıcı keskinleştirildi ve üzerine de zehir sürüldü, sonra Medine'ye gitti, oraya ulaştığında, mescide gidip devesini oraya bağladı, o sırada Hazreti Ömer de mescidde oturmuş bazı Müslümanlarla, Allah'ın Bedir'de kendilerine yaptığı ikramdan ve düşmanlarının kalplerine korku salmasından bahsediyordu, tam o sırada Umeyr bin Vehbe gözüne takıldı, Hazreti Ömer bu köpek, Allah'ın düşmanı Umeyr bin Vehbe'dir ve ancak bir şer için gelmiştir, aramızı bozan ve Bedir'de bizim kaç kişi olduğumuzu tahmin eden de budur dedi.